Alabilirsen al. Hacı Bayrami Veli'nin doğduğu zülfadıl, sol fasol köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden kalan hatıra bilezik ve küpleri emanet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir çekmeceye koyup Hacı Bayrami Veli'nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyaret edin. Ya Hazreti Hacı Bayram-ı Veli. Beni vatani vazifemi yapmak için çağırdılar. Annemden ve babamdan kalma şu hatıraları emanet edecek bir kimse bulamadım. Bu küçük çekmeceyi zat-ı alinize emanet bırakıyorum. Eğer askerden dönersem gelir alırım. Şayet dönemezsem İstediğiniz bir kimseye verebilirsiniz diye münacaat etti. Sonra çekmeceyi sandukanın kenarına koyarak ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Gencin askerliği bitti ve emanetini almak üzere Hacı Bayram Veli'ye geldi. Ziyaretini yaptıktan sonra çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç Dokunulmamıştı Orada Türbeyi bekleyen Türbedara Bu çekmece benimdir Askere gitmeden önce Emanet bırakmıştım Şimdi alıyorum dedi Türbedar Tabi alabilirsen Al Çünkü ben Bir defasında Bu çekmecenin yerini Değiştirmek istedim fakat bütün uğraşmalarıma rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir hikmet olduğunu düşünerek bir daha elimi bile sürmedim. Genç çekmecenin yanına gelip hacı bayramı veliye teşekkür etti ve emanetini alarak köyüne döndü.